İsterse edeyim yine. Yok hocam bizi yorba Allah aşkına. Dedim. Annesine, babasına, ağası da bu geceden mahrum. Bizim Yahya'lıda, Yahya'lıda lağız veriyordu. İlk günlerde lağızımı duyan bir çocuk bana düşman kesilmiş. Çıkmasın lağız! Ne diyeyim? Ne çıkmayacağım? İnsanın ne serisi ben istiyorum, ne Şuradan sorsam benim çıktığımı istiyor musunuz kürsüye? İstiyor musunuz cemaat? Evet, tamam, bir, birazdan on kadar kişiden istemiyormuş, uğurlar olsun istemezler! İstemezsen uğurlar olsun! Efendim, diyor ki, vauz mevlesin! Annen ona güzel izlenmiş, bizim vauzda da bir izleme var! Allah'ın kudreti! Hiç öyle dediğim şeyi demek var! Ayy, konuş gibi haber verdim, neyse. Bu da Allah'ın kudretinden sağa. Anam yemiş de, yüzde yemiş de, onun için, beni ilahir etmenin için konuşuyoruz zannetmiş, o genç. Ben ona yemini billah ettim. Hiç duymadım, hiç de anam ziyaret ama ben ana baba hakkından konuşuyordum sadece. Kadir gecesi konuştuyduk. Komşular şahit olmuş. Anasının ayağını kucaklamış, o bizi kürsülen indiren, ıslah olmuş. Anasının ayağını yetiyor diyor, kurbanları olayım bana hakkını halayın. Allah! Şu kadın güceni gelin mahkum etme! Anası anlıyor diyor, gel alıyor. alayım. Anası anlıyor, alıyor. Böyle halenlaştılar. Ömür yoğunmuş, bir sona sonra vefat etti oğlancağız. Allah rahmet etsin. Onun için annenin, babanın ayağını öpmek, cennetin eşiğini öpmek diyor Peygamberimiz hadisi i Aynı cennetin eşiğini öpmeye muhabbeti derseniz, annenizin, babasının bu ayağını öpün. Öpmeye hacet yok, ruhasında bulunun yeter. Senin kafan onun ayağına kadar erilmez, bilirim. İnsanların ayağını geldiği yere secde edelim diye namaza gelmeyen adam, Namaza gelmeyen adam, hiç anasının ayağını öpebilir mi? Öyle, sen öyle diyorsun ya! Hoplamaya, sus bakalım da o kurşun içine, sus! Bizi ki makineli süper, darana atıyorum, kilo değilsin, başka çare yok! Annesine, babasına, ası olanlar da, ası olanlar da bu gecede mahrum, daha! Hâlık-ı Zülcelal'ımız Allah'ım nur, bizi affetsin inşâAllah! <Gülüyor> Allah'a da verdi ayet edenlerden etsin inşâAllah! <Gülüyor> Sekizincisi ne hocam? Sekizincisi! Havuculukla meşgul olup, laf taşıyanlar da bu geceden maklumdur, kalksın gitsin daha iyi! <Gülüyor> Kalkıp geçmesin, köybetsin! Alıştım hocam, nasıl terk edeyim gel! Nasıl terk edeyim? Buradan bir laf götürüyor, öteki kantiye üretiyorum, bana 10-15 lira harçlık veriyorlar, ama sigara ne alıyorum, bir kebap yiyorum, o taraf bir daha vermiyor, görmüyorum bu tarafa. Varıyorum diyor ki, size onlar şöyle diyor, böyle diyor, şu ondan, bu ondan, filan da geçmişti, onlar veriyor 10-15 lira, 10 lira kulüp ciyaraları alıyorum, bir iki kebap yiyorum, o tüken yok, geliyor karşıya. <gülüyor> Böyle birbirine tutturuyor milleti. Böyle varsa, böyle insanlarsa, dükkenden bir ülkede rol oynuyorsa, akrabadan akrabayı bozuyorsa, bunlar da bu geceden mahrumdur, elleri boştur. <Gülüyor> keybe olsun! Hepimize keybe olsun! Osman belki kendimizde deyiyoruz. <Gülüyor> Bir de, rahimi terk edenler de, akrabasını sıla etmeyen en büyük fıtra, en büyük zeket akrabaya verilir, en büyük sevap dondalıdır. Hem akrabalık hakkını ödeşmiş olun, hem borcundan kurtulun. Hocalar verilmez diye bar, bar bağırıyor, sen nasıl hocasın yahu? Ben düşürürüm onlar, düşünmez Allah!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 Asya dağlarının herkisine düşer. E sen de onların dediği gibi dedin, ayrı Ben hiç evimden çıkmasın da kızıma veririm diyordum. Bu olmaz, olmaz. Çünkü veresin ona düşer, ne fakası onun sonu özerine farkı, mahkum kalsa ona olmaz. Onun gayrısına olur Müslümanlar. Sıla-ı deyince Ankara'da filan akraban, İstanbul'da filan akraban, İzmir'de filan akraban, Güneyi Ejnebiyye'de, Arabistan'da filan akraban, gelip ziyaret ediyor mu? Ölüyor mu? Etmiyor. Ne yapayım, unuttuk ettik koca. Günahkarsın. Bu gücün en makrumsun. orada belki ümür ümür yok diyor. Sultan-ı Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in Efendimiz'in şehrinde, Nedine'de bir amenetçi Mehmet babalarıdır. O zaman duymuştum, haber vereceğim. Sıra-ı için hem de kafanızın sıklatı bir dağ olsun, bir misal konuşayım da. Söyle bir atıyorsun inşallah. O Mehmet amuca, amenetçi Mehmet amuca. Tener istemez, kürek istemez, kim kendine emanet verirse onu sahibine verir. Hak sahibi, hukuk sahibi, beş vakıların revzayı müdaharalar. Bu kadar kıymaklı bir adam. Birisinin elli, yüz madeni lirası olmuş. Amenetçi Mehmet şunu al da sizde dursun da ben ailemin neyi medineye götüreceğim. Muhammed'imizin yanına komşu oluyor. Onları getirene kadar sende dursun, dursun oğlum diyor. Sen Senek yok, kürek yok, yazı yok, caiz değil, böyle ama yazılması lazım ya yaz, istemiyorlarmış. Adam bu kadar iyi, bu kadar üstü var. Getmiş gelmişmiş, Hangi gider Mehmet Amca vefat etmiş. Sana sordu, sola sordu, herisine sordu, para verdinizse yok, hiç bilemediler. O Hocaya vardı danıştı, o Hocaya vardı danıştı. Mehmet amca ölmüş, Paramon'da kaldıydı, acaba nasıl bulurum ölen adamdan, nasıl bulacaksın? Olmaz diyorlar. Yetmiş, ey Medine tıkarası oldum, ne yapayım diye avlamaya başladı. Filan yerde hutbu cihan diller, zamanın hutbulu ahtabı bizzat var. Yetmiş de ona danıştı. Gettiler. Ona dalıştı işte i̇mam Şafii Efendimiz mi? Başka bir kutbul aktat mı? Dedi ki efendim mesele böyle böyle ondan dolayı ne var oğlum dedi. Perşembe günü medineyi i Bilebbere'de Peygamberimizin mescidinde bir dileğen ardına saklan Perşembe gecesi herkes geçti kapıları kilitlendirdi mi Peygamberimizin böyle kuppası var üstünde. Görmek nasip etsin cümleyi abla. Amin. Amenetçi Mehmet baba amenetimi ne ettin diye oradan sana seslenir dedi. <Gülüyor> hey Allah razı olsun adam dedi. Gece kaldı, ibadet etti, yetti insanlar dağıldı, saklandı ve orada çığırmaya başladı. Amenetçi Mehmet baba emanetimi ne ettin. Sabaha kadar çığırdı. Öyle ses gelir mi? Ya ona da kulak lazım, değil mi? Evet. evet. Duymadı. Vardı adama dedi ki, hiç bir ses gelmedi, hiç ses çıkmadı dedi. Yahu bütün müminler, bütün müminin ruhu, peşamba günü peygamberi ziyarete gelir, orada olacaklardı. Yine gitmiş bu. Öyleyse filan kuyuya var, gel perşembe filan kuyunun dibine çığır, diyor. Peki, diyor. O bir peşamba gelmiş, geriyeyim bir kuyu var susuz oraya eğildi. Emanetçi Mehmet baba emanetimi ne ettin dedi. Oğlum bir yer alırdı korkumdan dedi. Fatma annemizin kurmasının ikisinin arasını göçtüm. Üç adım o yandan, üç adım o yandan ortaya gömdüm. Üç taş koydum üst üstüne orada parandı. Allah Allah. Diyor ki diyor ki şimdi amelettim emlak baba perşembe günü ben iki cihan güneşinin Ravuzal'ın bakaratının üstüne çığırmıştım ne yaparsan dedim <gülüyor> oğlum bizi oraya götürtürmüyorlar ne diyeysen o kadar namazlı, absesli, emanete bir ayet eder müşkümanıdır nedir yapmıyorlar diyor, bura ne yapıyorlar bura cehennemin gibidir <gülüyor> Hufretün min huferin mirandır bura. Cehennem çukurudur, oğlum. Nedir buraya düştün Mehmet baba? Her amelim iyiydi. Bütün Allah'tan korkardım. Daima namaz kılar. Kimsenin emanetten bir kuruşunu zayi etmedim. Lakin memleketimde ailem çocuklarım kaldıydı. Peygamber yanı diye burayı bırakmadım. Sılayı rahat yetmediği için. Allah beni bura attı diyor. muhtelen Müslüman, buna inanmayanı da çok olur ya ben inandım cömüme kurdum yine memleketine götürürüm onu senden inanan inansın çünkü Peygamberimiz de sırayı i Rahim'i terk edenler kabul cüzdesinden diyor demek ki ameli kabul olmuyor ameli kabul olmayınca işe yaramıyor yaptığım amel şimdi düşündün mü? akrabanı düşündün mü? Kayseri müftüsü diyor ki Mısır'a vardık, Camiden çıkınca beyin birisi elimizden tuttu, götürdü, Türkçe konuştu. Dedi ki efendim siz Kayserili'ye benziyorsunuz, evet. Biz de Kayseri'den geldik ya ben çocuğudum daha, bize dede evimi diyorlar. Ama memleketimizde fıkara ne varsa Allah aşkına edilmesimizi al yaz da sene gelir, ay gelirimiz on beş 115 madeni lira geliyor, çok param var benim, bir kese getirdi diyor, İkimizin ömrüne de madeni lira göktü, böyle pilav gibi böyle. Çok almadım ben diyor ki, <gülüyor> evin parasını Hicaz parana katamam, çok insan, insanım. Gayseri üftüsüydü, Allah rahmet etsin. Amin. Geldik diyor, sorduk, arayı arayı, onların cinsinden iki tecik handal bulduk diyor. O orada bir ya gibi zengin olmuş, buradakılar hamdallah. <gülüyor> Allah ondan sormaz mı bunu? Ya ki bir Allah halle. Ekrabı da ısınır, halimiz ney? Size bir şey giymen olur musunuz? Tabi efendim. Peygamberimiz halisinde buyuruyor. Bir kimse akrabandan da olmasa. Bir Müslüman, aşk olduğunu duysan bu akşam diyeceği yolluş keseler, hiç müteessir olmasan, kalbini ürpermese, yatar da uyursan o kimsenin imanı yok diye Peygamber. Nasıl imanı yok? Birçok hocada bilmiyor. Kamil, Kamil imanı yok diyor. Kamil gel onun imanı. Onun imanı zayıftır. Eğer cin kardeşinin aşk olduğunu bularak,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 Daha döne döne niye ötesinler? Size bilir ki ibadet tarih vereceğim, bürüheceğim. Açılın biraz kula. Evet, evet, evet, evet. Elime sihire cümlemize husn-ı hatimeler tevfik ettik Esirge ya Malikül Mülkül Kadim gözümüzden yumun demiyorum da gözümü vursa günah hatıra çok gelir diyor peygamberimiz böyle istiğfar okursak daha kabula şayandır Estağfirullah Estağfirullah Estağfirullah Estağfirullah, estağfirullah. Esta hilma, esta hilma, esta hilma, esta hilma, değil. Günahlarımızı önümüze alalım. İyice kalbimizden nedamet gelmedi tekrar diyelim. Estağfirullah! <Gülüyor> Benim gibi kalbi taş gibi olanlar kaldı sefer diyelim estağfurullah! <Gülüyor> ya malikül kadim eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enna muhammeden abduhu ve rasuluhu eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enna Allah'e al iman Al- Hamdülillahi al-İslam, Al- Hamdülillahi al-Tekir. Yaftağır Allah, min kulli zambil taqdir. Yaud bil Allah, min al-Şeytanı radim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Al- Hamdülillahi rabbil ve salatu ve selamü ala Rasulüna Muhammede ve ala he ve sahife ajamain. Ayub bin Allahin şeytanı radîin. Bismillahi r-Rahmani r Muhammed ümmeti olduğumuza elhamdülillah Kadir gecesine kavuştuğumuza elhamdülillah Yerler dışarıda biz camiye cem olduğumuza elhamdülillah Allah'ın el eh ehli İslam'dan seçtiğine elhamdülillah Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vel ağıbetülül muttakim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 يا مفتح الأكوات. يا مسبب الأسباب. يا مقلب القلوب والأبصار. ويا مدبر الليل والنهار. يا جليل المتهيرين. يا غياس المستغيثين. يغسناه. ويهكلنا ليك يا ربنا. سيد أمورنا كل Allah'e in Allah. In Allah habibur bilâbât. Allahın rahiplene, ve riwayatina, ve riakrabayına, ve riistazina, istazina, ve ri mashayihina, Alhamdülü'ne vel mü'minat, vel müslümiyle vel müslüman, Bi rahmetike ya Erhamarrahim, bi اللهم أنت الأبدي القديم والحي الكريم والحنان الملان وهذه سنة جديدة أسألك فيها العصمة من الشيطان الرجيم والعون على هذه النفس الأمارة بالسوق والاشتغال بما يقربني إليك يا الجلال والإكرام رحمتك يا Altyazı M.K besme Husnan Husna'nın hormatına rızanı ver yarabbim, rızan için biriktik yarabbim, başka kapıya gelmedik senin kapına geldik yarabbim, niyeti kastımızı müstakil et yarabbim, yar oğlunun selametini, habibinin rüyetini, yarı yarı güzünün sohbetini, yarı cinanda nasip et yarabbim, sekarat Kun nuzum şiddetleniyor. imandan muzarrar ya Rabbi. Şerahat nescemlarımızda, vahnat meleklerini ettirerek ruhumuzu ihraç ettirerek, kavalı annediren ruhlar gibi ihram et ya Rabbi. Cemi camilere can olan, bütün İslam alemi boyun büktü bugün camilere can olan ve rahmet ilahi için boyun büten, bütün ahli İslam'ı meshur et yarabbi memnun et yarabbi, şahad et yarabbi, etme yarabbi Canlarımız boyazımıza gelir El eline, alanla, el ile, ayak ayak ile, cemi arzadı birbiriyle el ya da el bırak dediği gün, gözlerimiz samaya dikilir. Yavrularımızın beyin gittiği gün, hiçbir doktorun çare bulamadığı gün, ilaçların kesildiği, ağzınıza tandıkla su damladığı gün, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Allah! Bitirip, yavrularımızın böyüm düştüğü gün bir kezinden başka ahirete götüremeyeceğimiz gün ağzımıza pandıkla su damladığı gün doktor evrafımızı duyurayıp yavrularımız hıçkırdığı gün Allah Allah Allah Hükümetine! Hükümeti cumhuriyemizi atlı adaletinde kaim et ya Rabbi! <Gülüyor> Şevketi ikbarlarını el yevmer kıyam daim et ya Rabbi! <Gülüyor> Cünne maliti İslam'iyye yi qahtu kalaban ta'un ve baden ve cümle beladan ma'sunet ya Rabb. Bazı şetade şemati adadan ve cümle beladan ma'sunet ya Rabb. Hastalarımıza acilen şifalar ver ya Rabb. Yaşlılarımıza devalar ihsan et ya Rabbi. Çocuklarımıza edalar ihsan et ya Rabbi. Bu mübarek sofradan Fulkan-ı Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'i haberdar et ya Rabbi. emini ve melaikeleri bizim için el kaldırın, dua edip altımıza sebeb et ya Rabbi. Kârı yâri güzüğünün mübarek ruhlarını şu haberdar et ya Rabbi. Akşamdan beri yediğimiz lağız, söylediğimiz söz, yaptığımız Zikir fikirden hasıl olan Ecrime subatı İkdelen bizzat eşrafı maklugat Şefi'il husat Gözlerimizin bebeği olan iki cihan güneşi Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhuna Alina, ashabına Cemil peygamberani izan Efendimizin ruhuna Bütün pirani izanun ruhuna Evliyaların ruhuna Annemizin, babamızın Akrabayı i tarikatımızın ruhuna dağlar başında kalmış, hatire yetişen olmuş, bir fatihaya muhtaç olan genel mü'minatın ruhuna iptal edelim. Rabbimiz vahiret yarattı, vahiret yarattı. Kavuşlarımızı açtık semaya, boyunlarımızı tuttuk hulaya, secde edelim olganı Mevla'ya, cem oldu zulubumuz istifar edelim hudaya, kapısında entel Mevla'ya, yedi kudret ilmiyesiyle yıkılmış viran olmuş kalplerimizi Rabbim mamuru abad an etti hiç anar mısınız ölenleri yer altında olanları çekili çekili can verenleri sararmış sormuş gül gibi yüzleri söylemez olmuş gül gün gibi dilleri kabir azabinden anlayanların kabir azableri lefile fethi lef arası <gülüyor> gördüğümüz müminleri ashabı hayrattan olanları hususa bu cami şerifin ve cenni camileri bina edenleri <Gülüyor> ve alayı husus Hümeylüs'te beni duadan unutman diyenleri İki cihanda aziz et ya Rabbi İmanla üldü ya Rabbi Çoklarımızın içine gizlediğimiz İstediğimiz dualar var Hocam ona tesadüf edemiyorsun Mümin kardeşlerim İçinde hayırlı milleti neyse Olur bütün cemaatle amin diyeceğiz Kabul et ya Rabbi Allah'ım ya Rabbi. Allah'ım ya Rabbi. asakir selametler ya Rabbi. Başlara yasanır, toprağa döşenir. Ataşı fil ciğerleri büryan olan ana huzularımızı perişan etme ya Rabbi. Evlatlarını yetim yetama koyup Gün yatma ya Rabb. Bu farihatı sarı, mi lafahti ya Rabb. Kişilerdi geçti de, ketti mi ya Rabb. Vallahi memleziğimde nasip et ya Rabb. Dönnabla man ya Rabb. Mişlimam varım, ciniyim da Yavrucu, geniş haza kuvvetimizi daima mansurlu muzaffer et yara! Niyeti <Gülüyor> halis olanlara yardım et yara! Niyeti <Gülüyor> sarsız olanların, niyetlerindeki fena fikri ayağına dolaştırma! Yara! <Gülüyor> ayağına dolaştırma! <bak>. Yara! <Gülüyor> ayağına dolaştırma! Yara! Yara! bunun annesini onun iş hedecelerini halkıyla <gülüyor> dan korkuyor. namusumuzdan alışımızdan korkuyor. Bu katliamdan korkuyor. Gözümüzle ara göre diye bizi yakalapa. Yaka, Huzursuz ne alışımızı kafirlere çatmayalım. Şimdi çatla ya. Yolcularımızı, devlet yarımızı kapısına efmek diye bolun diyorlar ya. Düşmanı'la, aşkı'yı'la, terbiye ihme'ye, ya. i kadir-i kürşeref hormatına, karar iman hormatına, hazilet-i ramazan hormatına, Kur'an-ı müdün hormatına, vesile-i uzmanız olan Hazreti Muhammed hormatına, Hazret-i Muhammed'e karşı olan Sırr-i Muhabbet Hormatine, <Gülüyor> Kerbela da Ali El Al Muhtaza ve Hasan Hüseyin'i Kerbela Hormatine, Kerbela Hormatine! Orada şehit olan, bu hudda şehit olan, gönlekat uğrunda gelgiren şehitlerimizi, şehitlerimizi bizlere sefaatçiyetle arasın! <gülüyor> Meclisimizden haberdar et yarabbim! <gülüyor> Kamilah yunus şey vat misali şu mübarek şehrimizi şu mübarek Türkiye'mizi ilal ebat İslam bayrağını göğsünde dalgalanır yıllar. <Gülüyor> Hasip bayrağı, doğma <bakma> yara. Yesme <Gülüyor> yara. Yaş <Gülüyor> çok naktere. Çok suçlu yok. Bu sarvakı kalanları, İtalya'dan gelen ne barışdaya? İtalya'dan gelen ne barışdaya? Vatpan olanlarımızı. Sen gel olanlarını, geceleri hiç kiran aşıklarına başdayar. Işte <gülüyor> Cenneti aladan çıkarıp 300 sene camağa bakmayan, günahından camağa bakamayan hazreti Adem'e başdayar. Işte <gülüyor> Oğlunun boğazına bıçak olup çeken. İsmail'in babası, Hazrat'ı İbrahim'e bağışlayan, sevdiği boğazını kıçağa yıran Hazrat'ı İsmail'e bağışlayan, 12 sene zundan bekleyen o mühür Yusuf'a bağışlayan <gülüyor> düşmanlar elinde oç gibi boyazlanan hazratı Yahya'ya bağışlayan <gülüyor> hazratı Yahya'ya bağışlayan <gülüyor> kızarın içinde biçilirken hazratı zeterizlerin babasına döven kızar dişlerine valgülsen peygandarlıktan silerim böyle Şefaatilecek! Şefaatilecek! Şefaatilecek! Bizi Hazret'i Zeynep'e da işte ya! ya! Hazret'i Zeynep'e da işte Onun için 40 sene, 40 yaşı döken Yakup'a da ya! Ne olur, onun hormatini affet ya! Onun hormatini affet ya! Vücutuna 70 türlü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 Habibimin kanunu yere düşürme. Yere düşürürsen ne bates? Ağ! <Gülüyor> Hiçbir şey düşürmem. Bir yetiştirdiğin değil. Hayrabı cehenneme var Ayağının altını, ecdalhane sordurdu! Sıttığınızı aldan, hoymetine bizi da işte ya, <Gülüyor> Hocam, ümidiniz geliyor, Rabbiniz bizi inşallah! Bu dua nedir? Bunu ben gelme yarattın! <Gülüyor> Haydını, Ol, huzlu, kaynı ve Yıldızın şahidi yetin. Allah'a tövbe etme başla ya. içerisinde Kur'an yazar kana? Kur'an okur kana. Keseye yetti ki ruhullah. Vehiyet semur <gülüyor> Ayetinin üzerine şehit kanlar dökttürdüm. Allah'a tövbe etme başla ya. Nesyan lan diyor. Nesyan lan diyor. Muhammed devletin ahirette. İsa öyle diyor. Bu Osmanlı, diyor. O canı göre göre, veren Osmana da österiyor. <gülüyor> Kıfede. O Hazreti'yi açıyorum Allah'ın aslanı olan Hazreti Ali gibi bozaktın. O Hazreti Ali bize bayısta yarar. <gülüyor> Eminin gelişi, Eminin gelişi ailesinin elinden Havret-i Hasan'a yehili içitti yehiliyle şehir ettiğin Muhavret torununa bizi Baniştay'a arasın! <Gülüyor> Kerbela'da Kerbela'da 70-80 yetmiş, genetini kırıp en sonura havret Hüseyin kalıp bir damlasın verin de hakkın helal olsun diyor dedi tek birisi verin! Görmeyeceğiz, seni susuz göndüreceğiz dediler. Ayağının gökçesini yere vurdu. Suya büngül büngül kaynadı. Susuz, ben de burada suyu içmiyorum. O orada susuz dedi. Çünkü bana Allah susuz gönderi dedi. İçmeden suyu Bütün ülkeyi muhammede şefaat ettiler diye yaptın bunu ya Rabbi onların hürmetine bizi gün bugün bıdaktiz kaldır ya Rabbi bıdaktiz kaldır ya Rabbi nasıl yedi gece yağda yıkılmış? ...bir nerede tadınıla temiz olmuşlar gibi içimizdeki ahlag-ı zemimeyi, ahlag-ı hamideye tepkir et ya <Gülüyor> Bir ay illere bağırdıkta, sol tarım, geri kürsünün üstünde aflan mahrum koyma yarabbim! <Gülüyor> İllemizi affet yarabbim! Vesile-i uzmanız olan... Hazreti Muhammed hürmetine. Hazreti Muhammed'e karşı olan sırrı muhabbet hürmetine. Ya Muhammed. Ya Ahmed. Ya Ebu'l-Kasim. Ya Sahibi Şefaat ve'l-Burhan. El-Aman el-Aman. Biz garih-i bahri sen ya Resulallah afişlerininden mütevessim gelgah-ı huday-ı ya Resulallah istidâ-i sünnetten aciz ve hem yüzü karayız ya Resulallah firkatın mahcuradan can bela dilde terhüm ya Nebiyallah âlemin meküm rahmet olupsun içim bizden ferâhat durupsun gerçi garih-i geryâli bu mahz ya Resulallah ولكن حفظ محسانا نحتاج يا رسول الله شفاعتكم شفاعتكم شفاعتكم شفاعت قلو شفاعات قلو شفاعت إسترز بز اللهم صل على سيدنا محمد صلاةً تنجينا بها من جميل أحوال والعاوة وتقديلنا بها جميع الحاجة وتضحرنا بها من جميع السيئة وترفعنا بها أغلى الدرجة وتذلونا بها أقصى الغاية من جميل خيرات في الحياة وبعد المدى رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظنا من اللقاءات الكثيرة واحفظنا الحزب الكثيرة اللهم احفظ الجمهورية المسلمين وعز ذاك الواحد الصحة والسلامة والعافية علينا وعلى الحجاج يا والمسافرين والمسافرين والمقيمين والمقيمين يا Kemaatı el Hazrin ve el Gıybîn ki gerke ve bakhke عليهم ejmâgîn ve hâlam ona el Mursilîn ve hâlam ona el biz bilmez istemesiniz sen bilin iyisini. İyidir ahirette hakkımızda hayırlısını ver ya Rabbi. Amin. Azametu hudara tekbir. Allahu ekber. Salatu ve selamu aleyke ya Rasulallah. Ve ve selamu aleyke ya Habiballah. Ve selatu ve selamu aleyke ya Seyyid el-Evvelin ve al-Ahirin. Ve selamun ala'l-Musalim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Zalimlahi